Birisi dalalete uğrayan, birisi de gazaba uğrayan kavim. Allah Resulü ve Vesselam'ın da buyurduğu gibi onlara diyor siz karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Hatta diyor onlardan bir tanesi keler deliğine girse muhakkak bizim ümmetimizden de girecek bulunacak diyor. Allah onların şerinden bizleri korusun, onların yolundan gitmekten de bizleri verebiliyorsun. Kardeşlerim kitap ve sünnet bu benzemenin meydana geleceğini önceden haber verdiği halde e, maalesef bugün günümüzde insanlar dolu düzgün bunlara ne yapıyor? Hala benzeme yolunda gidiyorlar. Bakın biraz şöyle geriye baktığımızda Bosna Harbi'ni hatırlıyor musunuz?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 onlar bizden razı olmadı ve ilk fırsatta bizleri ne yaptılar katlettiler. Tipinde birçok sözlerini ne yaparsınız duyarsınız ve hala daha toplu mezarlar çıkıyor. Görüyorsunuz basını takip ettiğinizde. Demek ki kitap ve sünnet kafirlere müşriklere hatta kitap ehline benzemenin meydana geleceğini önceden haber veriyor ve bunun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 Hakka bağlı kesiminin artmasını, kökleşmesini ve imanının kuvvetlenmesini sağlayıcı etki yapıyor. Duaların kabul edicisi olan Allah'tan bizleri de bu hakka bağlı kesimden eylemesini diliyoruz. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi siz diyor kendinize ne yapın? Dikkat edin.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 Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. Demek ki Müslüman imanı sevdi mi küfrün, fıskın, isyanın hepsinden ne yapacak? İğrenecek. Bakın daha dün yaşamış olduğumuz şu toplumda bir televizyon diye bir illet vardı. Yılbaşı olduğunda ne yaparlardı? Dansöz çıkarırlardı. Doğru mu? Mani oldular mı buna? Kimse mani olma yoluna gitmediği gibi zerpten oturdu, baktı. Ufacık çocuklar da peşinden baktı mı? Bugün o çocuklar bugünün büyüğü oldular değil mi? Bugün televizyonların hepsi dans sözlerin olduğu yer oldu mu? Bakın bu münkerlere mani olunmadığı müddetçe hem kendimizi hem de neslimizi ne yapıyoruz? Çok rahatlıkla kaybedebiliyoruz.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 Bu da gösteriyor ki onların her türlü hal, hareket sözlerinden bizleri ne yapıyor? Dinimiz sakıldırıyor. Kardeşlerim Yahudi dilinde rai'na çirkin bir küfür anlamına geliyordu ve bu yüzden de alay ediyorlardı. Yani bazı kelimeler vardır ki manası bizde farklı olabilir ama başka dillerde çok çok daha farklı ne yapabiliyor?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 73. Bu illa bölünecek manasında değil. Ama kıyamete kadar hak bir taife ne yapacak? Olacak diyor. Valla Azze Celle diyor ki sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa saplanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Alimden 105. Yine yine suresinde kitap ehli ancak kendilerine açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler diyor. Yine biz Hristiyanız diyenlerden söz almıştık ama onlar uyarıldıkları konuda paylarını almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar onların arasına kin ve düşmanlık saldık. Allah ileride onlara ne yaptıklarını bir bir haber verecektir diyor Maide 14'te. Yine Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz Rabbından sana indirilen gerçekler onların çoğunun azgınlığını, küfrünü artıracak bu yüzden biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek bir gün ve düşmanlık saldık maide 64 şimdi Hristiyanların tek vücut olduğunu mu zannediyorsunuz onların aynı günümüzde Müslümanların olduğu gibi birçok mezhepleri var Katolik var Protestan var dört ana mezhebe ayrılmışlar Ortodoks var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 bir rahmetidir. Ama buna rağmen bunlar hak geldikten sonra, hakka uyacağız diye söz verdikten sonra bölük bölçük, parça parça oldukları halde ne yapmışlar? Bizler de bunlara aynen uymuşuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizlere Kur'an ve sünneti bıraktım. Değil mi? Kim bunlara uyarsa e, hak yoldan ne yapmaz? Sapmaz dediği halde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 ee, imamım deyip ortaya çıkmış. Kimi şehre inmiş. Herkes bugün Şeyhul İslam olmuş. Din hakkında bir şeyler söylüyor. Peki sahabeler ne diyordu kardeşlerim? Hangi mesele olursa olsun Allah ve Resulü bilir. Bugün bakın Allah kendisinden razı olsun. İbni Ömer yolculuk yaptığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şurada eğlenmişti. Şurada biraz mola vermişti.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 Kendilerinden sonra gelenlerin kendilerine benzemesine örnek olan insanlar haline geldiler. Doğru mu? Ve Allah Azze ve Celle de kitabında ne diyor? Onların iman ettiği gibi iman ederseniz. Yani sahabenin iman ettiği gibi. İşte onların imanına baktığımızdaysa kardeşlerim onlar kafirlerden hiçbir şeyi ne yapmazlardı? Özenmezlerdi. Ve o sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın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 muayese edecek, yani hesaba çekecek ayet inince, bu sahabeye zor geldi mi? Hiç kimse sokağa ne yapamadı? Çıkamadı. Akabinde amener Resulü dediğimiz son iki kısım indikten sonra sahabe ne yaptı? Sokağa çıktı. Çünkü e, artık Allah Azze ve Celle indirmiş oldu ayetinde ne diyor? Hiç kimseye gücünün üstünde hiçbir şey ne yapmayacağını yüklemeyeceğini söylüyor. Ve e, akabinde de dua ile bitiriyor. Sahabeler de işittik, itaat ettik diyerek e, dablarına iman ediyorlar. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle peygamberimizin niteliklerini anlatırken kitabında üzerlerinde daha önceden kalan ağır yükleri ve taşıması zor sorumlulukları kaldır diye buyurarak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 İşte, e, telefon vucat söylemiş hatta ama sen bunu yeme telefonu al kullan onu yememiş oluyorsun yani hani yemedim kullandım dedi ve bu toplumda da kardeşimizin dediği gibi nema dediğimiz nemanın ne olduğunu biliyor musunuz devlet e, veya da çalışan işçilerden belli bir para kesildi kardeşlerim Hı. bu paralar yıllar sonra bunun neması diye insanlara ödemeler yapılmaya başladı şimdi 3 kuruş 5 kuruş belki bir şey fark etmiyor da bu 3 milyar 5 milyar falan oldu mu imtihan başlıyor ya bırakılır mı bu para şimdi burada diyor alayım da almayım alanların hepsini ayağa kaydı haram lokma insanın kursağından geçtiği zaman hadis şerifte ne diyor helal da belli haram da belli bunun ikisine dikkat eden dinini ve ırzını ne yapar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 ama Yahudi ve Hristiyanlarda bakın kardeşlerim hep çıkar oğlunadır. İşte Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayeti kelimelerde ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerinde onların her türlü bayramlarından, her türlü yaşayışından, sevgi ve dostluk gibi kalple ilgili duygularda tamamen bunlardan farklı hareket etmemizi emrediyor.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 sünnetin buyruğu Yahudi ve Hristiyanlara ters düşeceğiz kardeşlerim. Kafirlere ters düşülecek. Onlara özenilmeyecek ve bu konuda çok çok titizlik yapılacak. Mesela bakın Allah Resulü'nün istilatı ve selam Yahudi ile Hristiyanlar saçlarını boyamazlar. Sizler onların yaptığının tersine yapın diyor. Okudunuz değil mi bunu?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 Bir düşünmek lazım. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet edin diyor. Buradaki ifadede açıkça anlaşılıyor ki saçları boyama emrinin gerekçesi sadece ve sadece ne içinmiş? Yahudi ve Hristiyanlara ters düşme. Asıl rengine en güzeli kına abi. Kınayla isterse kınanın renginde olsun. Kınalayın.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 Ee, yasaklanmış ve yararlılıkta kemale ulaşılsın diye zıtları emrolunmuştur. Sebebi ise onların adet, gelenek ve görüşleri içerisinde bir tanesi bile yoktur ki ya zararlı ve de yetersiz olsun. Çünkü onların yürürlükten kalmış kalkmış olan gelenek ve görenekleri davranışları zaten bizim için nedir? Zararlı olan bir şeydir. Öyleyse bizim her konuda onlara ters düşme bizim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 Ve aynı zamanda peygamberlerin gerek dünya ve gerekse ahiret ile ilgili söylemlerine uyan kullar için yararlılığında doruk noktasıdır. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına Ebu Bekir'in babası geldiğinde Ebu Kuhafe, ee, saç sakal bembeyaz halde değil mi Mekke'nin fethi günü Allah Resulü ne diyor götürün şu ihtiyarın saçını sakalını ne yapın değiştirin diyor kınalayın diyor bu da gösteriyor ki ihtiyar tanışmaya geliyor bakın ihtiyar birisi götürün onu saçını sakalını ne yapın değiştirin diyor ihtiyarlığı açsa, e, ak saçlılık görüntüsünü ne yapın değiştirin kitap ehline benzemeyin diyor. Evet. Bu da bizim için çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Yine misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşrikler gibi olmayın. Boyıklarınızı kısaltın. Sakallarınızı ne yapın? Uzatın diyor. Görüldüğü gibi bu hadiste müşriklere ters düşmeyi kayıtsız şartsız bir şekilde emrettikten sonra boyıklarınızı kısaltın.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 üç gündür ve ona verdiğin sadaka diyor. Ama onun dışında bakın Yahudiler ve Hristiyanların neleri vardır? Heh? Otelleri vardır. Misafirleri nerede ağırlarlar? Otellerde ağırlarlar, lokantalarda yedir içirler. Müslümanlar böyle midir? Değil. Yani her davranış ne yapmış insanların kardeşlerin? Değişmiş. Valla Aleyhi ve Vesselam Onlara tamamen ne yapın? Muhalefet edin. Her mesele de muhalefet edin diyor. Bakın yine bir defasında diyor Ahmet bin Hanbel'e enseyi tıraş etme konusunda görüşünü sordum. Bana dedi ki bu bir mecusi ateşperestin adetidir. Kim bir kavme özenirse o da onlardandır. Bugün biz erkeklere baktığınızda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 bir çocuk geliyor sahabenin bir bakıyor ki şurada azıcık bir saç kalmış şurada alabulus mu diyorsunuz siz? Bu diyor Yahudilerin çocuğunun diyor yapmış oldu. Saçı komple tıraş edindir. Yani komple aldırmayı emrediyor. Tıraş olduğunda da bu şekilde ve siz onlara ne yapın muhalefet edin. Yani görünüşte, giyinişte, saç şeklinde, bıyıkta, sakalda hep bir muhalefet ne yapmış dinimiz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 Söz konusu hareketin hoş olmayışını bazen kitap ehline benzemeye bazen de acemlere özenmeye bağlıyorlardı. Bilindiği gibi her iki gerekçe de sünnetle belirtilmiştir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere Yahudilere, Hristiyanlara ve Acemlere benzemeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yine bakın geçen haftaki sohbette de zikretmiştim yanlış hatırlamıyorsam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 ve mesteriyle namaz ne yapmazlar? Kılmazlar. Sizler bunlara ne yapın? Muhalefet edin. Sıkılıyor musunuz ayakkabıyla namaz? <gülüyor> Ortam yok değil mi? <gülüyor> Ortam yok değil mi? Ayakkabıyla kılacağınız. Peygamberin mescidine bakıyorsun. Halı var mıydı? Kum. Bugünkü mescidine nasıl? Ayakkabıyla bir gir bakayım. Adamı öldürürler vallahi.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 Ayakkabılarını çıkarmamıştı. Öyle kılardı. Şimdi bir müşteri geldi. Karı koca. Kur'an istediler. Kadının biri ''Avzubillahimineşşeytaniracım'' dedi. Ben de dedim hayırdır teyze ne gördün? Şeytanı gördün. Şuna bak diyor. Ayakkabıyla namaz kılıyor diyor. Niye? Kılılmaz mı teyze? Olur mu oğlum diyor. Ondan sonra adam da ki çık çık Bunlar sapık diyor. <gülüyor> çık diyor. Başka yerden alırız diyor.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 Neye düşman olmuş? Bilen bildiğini anlatmazsa ortam ne oluyor? Cahillere kalıyor. Ve o cahil de bilerek yapan bir adama dahi el çekebiliyor. Yanındaki adam da bize ne diyor? Çık diyor. Bunlar sapık diyor. Düşünebiliyor musunuz? Hakla amel eden insan ters düz oluyor. Sapık kim şimdi? Hakkı yerine getiren ne? Getirmeyen mi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 yılbaşı adı altında onların dini bayramları olmasına rağmen ne kadar görkemli kutluyorlar ve bütün insanları da buna ne yapıyorlar? Özendiriyorlar. Bugün bakın bizim kendi bayramımıza bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü geçmişteki cahiliye bütün bayramları kaldırdım. Size iki tane ne yaptım? Bayram hediye ettim. Birisi Ramazan orucunun sonunda Şevvalin hilaliyle görülmesiyle Ramazan bayramı İkincisi, ikincisi ise zilhicce ayındaki nedir? Nahır günü olan kurban bayramı Peki iki bayrama bakın Bizim kutladığımız Birini şekere çevirdiler mi? Birini de ete çevirdiler mi? İkisini de oyuncak ettiler mi? İhtilafları görüyorsunuz Hiç yılbaşında ihtilaf var mı?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 razı olmayan sammı kullardan eylesin. Bizi de, neslimizi de tevhid yolundan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşveden la ilahe illa ente, estağfurika ve tuğbili. Velhamdülillahi l Evet, bugün böyle bir sohbet düşündük. İnşallah hayırlara vesile olur.